Elhamdülillahi ellazi hadana li hada ve ma kunna lehtediye leula en edana Allah ve ma tawfiqi ve ma illa billah Laqad jaa'a rasul rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli Sallu ala tabiib kulubina Muhammed Allahum salli Sallu ala şefii'i cunubina Muhammed Allahum salli Va alahiyahu cahim. Aüdemillahi, semiyu alaime min al-shaytani rojim. Rabb ya aüdem bika. Min hamazat al-shaytani. Va aüdem bika Rabb ya ihzdurun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve in kuntum cümben, Allah'u menfa'na bil Kur'an'il azim ve barik lana fihim elhamdülillâ rabbil alemin ve estegfirullah el hayyel qayyum hassantukum bil hayyel qayyum millezî laimut ebedâ ve defa'tu ankum es-süve bilâ havle ve la kuvvete illâ billâ il aliyil aşağıya yani allah Teala ve Hazretleri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 ama tabi ki bir de bir aile gibi, ehl-i şünnet bir aile gibi, hani herkes her zaman uyanık olamaz, e biri uyuyunca öbürü... Şimdi bu Mustafa İşlamoğlu gibi biri çıktı. 17 senedir bu sinsi, sinsi gitmiş. Gitmiş, gitmiş, gitmiş, gitmiş, gitmiş. 17-20 sene olmuş. 17 sene evvel yazmış ki kadere inanmak şart değil. 17 senedir biri çıkıp da bu dinlenmez, iman şartını inkar ediyor dememiş.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 Ben o zaman biliyorum raydan çıktığını E bir şey diyemiyorsun ya Süleymaniye İmamı şöyle hoca, böyle hoca bir şey Ama şimdi çıkarttı baklayı ağzıdan Ne diyor biliyor musun? Diyor ki Cariye ile diyor Nikah yapman şarttır diyor Eğer nikah yapmazsan cariye ile cinsi birleşmen zinadır diyor Ne demek? Resulullah zina etti demek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 Cariye haram oldu bana. Geldi ne? Ayet. Ya yuhannebi li ma tuhrimu ma ahalla Allahu lek tabtagi mardat azwajik wallahu gafurur rahim. Ey peygamber ben sana cariyeyi helal ettim. Sen niye haram ediyorsun? Hanımlarını hoşnut etmek istiyorsun. Katferallahu lekum tahillati eymanikum wallahu maulakum ve huvel alimul Ben size farz ediyorum.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 Vellediine o kimseler ki onlar liforu cim, tenasül uzuvlarının hafizuun korurlar, haramdan korurlar. İlla korumazlar. Kimden? Allah ezvaciim, eşlerinden. Müminun suresi. Müminun. Bir de mümin var. O başka. Ev. Bir de kimden korumazlar? Mameleketeymanun, sağ ellerinin sahip olduğu cahirelerinden korumazlar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 Kardeşlerinizdir Allah sizin elinizin altına vermiş. Yediğinizden yedirin. içtiğinizden içirin. Giydiğinizden giydirin. İhvanukum khawalakum, cealakumullah, cealahumullah tahta Femen kana akhu tahta yadih, falyut'amhu ma yut'am, ve lyashrab ma yashrab işte. Ve leksu olabilir. Bukharidir bu. Lafızlarda değişiklikler olabiliyor. Manen rivayet ediyorum bir kısmını. Yediğinden yedirsin, içtiğinden yedirsin. o ayrı bir şey. E şimdi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 Niye battı? Niye battı olur mu? Kafirlerle harp edin, cizye alın diyor Kur'an. Değil mi? Atekerimede. Kâtilul-dîn elâ yu'minûne billâhi ve lâ bi'l-yevmil âhir <gülüyor> ve lâ yuhrimûne mâ harramallâhu ve rasûlüh ve lâ yudînûne dîn el kitâb Hem de Yahudi Hristiyan kitap verilenlerden. Allah ahirete inanmıyor. Onların inandım demesi müteber değil. Çünkü Allah'a oğlu var, kızı var diyor.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 Bir, bir gavurun Müslüman olmasını istememek demek gavurluktur. Biz şu anda bütün kafirlerin Müslüman olmasını istiyoruz. Nasıl istemem ya adam cehenneme mi gitsin? Eliyle cizyeyi verecek ve umsahirun on, onlar zelil ve alçak duruma düşecekler. İslam aziz olacak. İslam'ın vergi tahtınızları oturacak. O oturamaz. O ayakta gelecek verecek. İslam bu müesseseyi kurmuş. Bu ayet-i kerimede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 Alan şeyler oluyor. İki kişi aldıysa müşterek, o zaman hiçbirinin onunla cinsel birliğe girmesi caiz olmuyor. Başkasından evlendirmesi, ağası başkasıyla evlendirmesi caiz. Mesela oluyor. Ha! Kadın cariye, efendisinden çocuk doğdu mu ne oluyor? Ümmüvelet. Çocuk anası oluyor. Ümmüvelet oldu mu fıkıhtaki bütün hükümler değişiyor. Niçin? Zaten o adam ölür ölmez azat etmese bile sağlığında ölür ölmez otomatikman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 Aksemsettinler, şunlar bunlar, bu kadar evliya Bunlar işte padişalara uygun fetva vermişler Yağcılık yapmışlar Milleti azı bilirsin demiş, kendim gibi E sen böyle olur mu ya? Ne olacak şimdi bu? Ya Siz de diyorsun ki, Hoca biz çok üzüldük, niye? Ee, sana şarlatan dedi Ya siz ne mantıksız adamsınız, bana şarlatan dediğine niye üzülüyorsunuz? Peygamber'e zina etti diyor Sahabe'ye zina etti diyor, ona niye üzülmüyorsunuz? Ben bu milletten bir şey anlamadım ya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 Hazreti Ömer dinde bir hücretmiş gibi Efendim dinde Hazreti Ömer delil değilmiş yani Diyor böyle ne kadar yanlış işleri var diyor yani Ali Rıza Aleyküm <gülüyor> bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn el min ba'dîn Benim sünnetim neyse benden sonra Hulefâ-i <gülüyor> râşidîn dört halife der. Hazreti Hasan beşinciye gelir onunla biter otuz sene dolar <gülüyor> Öbür hadiste de der ki benden sonra Uyulması gereken yani ben nasıl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 O zaman daha iyi. sekretermişler de e ondan sonra hizmet ediyormuşlar işte kalem, kağıt yazacaklar, not tutmak için huriler. <gülüyor> Beyefendi cennette işte neler istiyor. Böyle bir saçmalık var mı ya? Ve zevvecnav bi hurin diyorum hurilerle evlendirdik, benim konuşmamı da dayamışlar buna. O kadın konuşmacılar, o iki tane hanımlan çıkmış. O hanımlar da gitmiş dur bakalım diyor hoca senin için ne demiş nereden de bulmuşlar benim burada dediğimi bulmuşlar İnternetten bizim bunlara diyorum ki benim bu aldıklarımı alın da atın oraya buraya diyorum bunlar beceremiyor Onlar onu mı çekmiş oradan Bu sefer adamın hepten siniri bozuldu ya Öyle bir konuşuyorum ki ben de burada beni atış serbest burada ben Sonra haberlere çıkıyor ulan vay bunu niye dedim diyorum ama biraz ben de dikkat etmem lazım ya Allah Allah böyle atış serbest olmaz ki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 Çocukları çiftleştirdik yani ikiz yaptık ne demek şimdi bulla bunu aynı manada mı şimdi Peki hurileri hizmet vildan var, hilman var. O hizmetçiler gibi huriler de var. Ne alakası var? Vildan için, hilman için ne diyor? Esta izubillah <gülüyor> <gülüyor> ve yatufu alayhim vildanun muhalladun bi akbabim bariqa ve kase min ma'in. Bu izave kaide. Vildan yani hizmetçiler cennet elinin etrafında döner dururlar diyor. Ellerinde küpler. Bak Çiftleştirdik diyor mu? Ne diyor? Hizmetçi ne yapar? Fır dolayı Etrafta döner. Yatufu tavaf, yatufu döner. Aleym onların etrafında. Vildanun hizmetçiler işte. Hizmetçinin adı neymiş? Vildan. Genç delikanlılar. Bunlar hizmetçi. Onların için kullandığı tabir ne Kur'an'ın? Etrafta dolaşır diye. Bu tamam. Başka ayette var. Ve yatufu aleym, gilmanul lehum ke ennehum luluhum diyor.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 Orada tavaf diyor, etrafta döner diyor. Burada başka bir şey söyleyeyim. Hurilerin erkekliği, dişiliği yokmuş. Aaa! Yahu! Ayet-i Kerime, estaizu billah. İnna enşe'nâ hünne inşa'a. Biz diyor hurileri diyor, cennette direkt yarattık. Yani onlarda ana-babadan gelme yok. Bizde ana-babadan gelme var. Cinlerde de tevalüt ve tenasül geçerlidir.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 biri de çıkıp demiyor ya bir şey ya. Bakire yaptık diyor. Oru ben. ben ne demek? Eşlerine, kocalarına sevgili yaptık diyor. Etraben yaşlarını eşit yaptık. Bir yaş ileri gerisi de yok diyor. Kim için? Liyashabil yemin. Defterini sağ elinden alabilenler için. İnşallah. Yani şimdi. Bu ayet bunlar ya. Hadis desem zayıf diyecek. Şişmanını getir diyecek. Ayet. Bu daha nasıl peki? Bakirlik vasfı zaten cinsiyet tespiti yaptı. Ya ondan sonra. Öbür at-ı kerimede buyuruyor? Er-Rahman suresinde, iki yerde de geçiyor lem أَسْعَدُهُ اللّٰهِ لَمْ يَضْمِثْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا can o huriler öyle bir eşlerdir ki diyor fiin nakasuratut tarfain cennette ne var diyor cennette gözlerini sırf kocalarına çevirmiş hiç başkasına bakmayan başkasının güzelliğini görmeyen kadınlar var. Ayn <gülüyor> huruin ne demek? Ayn iri gözlü. İri gözlülük makbul olduğu anlaşılıyor. Gözleri iri kadınlar var. Ondan sonra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 işte o zaman sapıtırsın demek istiyor. <gülüyor> Çünkü neden? Ben diyor anladım ki bunlar cinsel partner değil. Peki bir ayetten, bir hadisten, bir tefsircinin sözünden delil getir, kaynak yok. Kaynak işkembe-i kübra. <gülüyor> Yav kardeşim ben burada bir şeyi ispat için 40 tane ayet hadis okuyorum ya. Okumak zorundayım ya, sen inanmak zorundasın bana diyemem ki dayatmacılık olmaz ki. Ben sana delilleri götürüp, hadisten delilim bir cilt kitap yazar. Kafamı bozarlarsa bir cilt kitap yazarım sırf huriler hakkındaki hadisler hakkında yazarım. Bir cilt. Bu sefer kadın cemaat hep darılır mı bana acaba? Darılırsa darılsın bana. <gülüyor> Efendi Hazretleri de öyle takılırdı. Adam şimdi bana şüphesini tutar Ayağını falan hizmet ettiği zaman da hiç istemez mübarek. Tutturmaz, ettirmez, elini öpmez. Ama işte zorlan bir şey yapmaz. Huriler de sana hizmet etsin derdi. Hanımın duymasın. Yani benim bu duamı gidip bana buna ona söyleme bana da başlar şey yapma diye. Ya bunlar latifelerdir. Kadınların zaten orada hasedi olmayacak. Kıskançlık duygusu orada. Şimdi kadınlar başlatır. Niye kıskançlık orada? Yok ona sinirleniyorlar. <gülüyor> ya Allah niye alıyor diyor. Allah diyor ve nezahne ma fi suduri Kalbinde kim varsa söküp alacağım. Haset varsa söküp alacağım. Nasıl olacak? E, melekler birbirini kıskanır mı?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 Avrupalılar şunlar, bunlar da bizim İslam'ı inceliyorlar. Ee, bu vaziyette ne oluyor? E, İslam çok kötü görünüyor. Köle, cariye, savaşçı, ne yapalım? Bunları değiştirelim. Değiştirelim ama, niye değiştiriyoruz? Hani bunlara İslam'ı sevdireceğiz. Ama biz yavur olacağız. <gülüyor> ya ben Allah'ın ayeti inkar edeceğim, ben gavur olayım. E bırak Yahudi, Yahudi kalsın, ben niye gavur olayım ya? Ben bari Müslüman öleyim diye uğraşıyorum, kardeşim.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 bu Arifan dergisini çıkarttık, anlatıp dinletiyorum. Şurada neret diyeler yapıyoruz. Şunu Allah rızası için okuyun, okutun, dağıtın, yayın söylüyoruz. Ee, i̇nsanların çoğu Allah'ım ya yarabbim. Gönül eğlendirmek, muhabbet ehli olarak gelip dinliyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar. Onlardan olmayın inşallah. Bu şerefimizi koruyalım. İslam bizim şerefimiz. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Bana şarlatan diye ben şarlatan demem ki.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 Şimdi kim geliyor? İnşallah Cuma akşamı Muhammed Avvame Hoca geliyor. Bu kimdir bu? Medine-i Münevvere'de bulunan dünyadaki en büyük alimlerdendir. Muhammed Zaidül Kevseri Hazretleri var. O zaman bu Mustafa Sabri Efendi Şeyhul İslam'dan Mısır'a gitmek zorunda kaldılar. Onlar Mısır'da ne yaptılar? Bu reformistleri mahvettiler. İmam-ı Azam'a karşı konuşanları mahvettiler. Ehl-i Sünnet'i ispat ettiler. Zaidül Kevseri çok büyük Hadis alimi, Düzceli, babası Düzce'de yatıyor, babası Büyük Evliya Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi Hazretlerinin halifeleri bunlar Nakşi Halid'i kolunda Allah rahmet etsin Mısır'da Kaire'de mezarını da buldum, ziyaret ettim mübareğin O sürgünde vefat etti, Ali Aydar Efendi babamızdan arkadaş Hatta derdi ki Ali Aydar Efendi bizim hocamızdır derdi Bu Emin Saraç Hoca gitti Ali Aydar Efendi bir kavga etmişler, bir fetva meselesinden kızmış ona hala efendi adamı yolda tutardı böyle sallardı ya gel bakayım dedi buraya ne fetva yanlış veriyorsun falan bir meselede iktiraf olmuş Emin Saracı hocayı da gönderirken şeye Mısır'a ezerde okuma demiş ona ki efendi babamız git ona selam söyle ben ona bir bağırmıştım ama şimdi muhacir oldu demiş helal etsin bana hakkını demiş Zahidül Kevseri'ye gitmiş ne demek hak, o, hak onun demiş o bizim hocamızdı demiş ama Zahidül Kevseri dünyada en büyük işi yapan adamlardandır Ehl-i Sünneti en büyük takım. Niçin? Bu reformistler nerede çıktı? Mısır'da çıktı. Bu Abduh, Afgani, Reşit, Rıza bütün bu akım nerede çıktı? Kahire'de çıktı. Bu işin tam merkezine de Allah bu onları buradan sürgün etti. Fitnenin merkezini bastırmaya göndermiş yani. Onlar da orada Ehl-i Sünneti parasız kaldılar, aç kaldılar, açık kaldılar, neler çektiler ama gece gündüz Ehl-i Sünneti reddiye yapa yapa İmam-ı Azam'ı müdafadan, Ehl-i Sünnet'i müdafadan Efendim hiç fedakarlık, et, taviz vermediler. Onlar öyle Allah'a kavuştular. Şimdi o ekolden sonra Muhammed Abdül Fettah meşhur halefine talimidir. O ondan yetişti. Bu zat Muhammed Avvam Hazret'ten ondan yetişti. Yaşı da 75 gibi vardır. Dünyadaki en büyük hadis alimlerindendir dünyada. Pakistan'da bütün Hanefilerin kaynağıdır, delilidir. E, e, 40 tane kitabı var. Bir kitabı 25 cildtir bazı kitapları. Bütün Hanefi mezebinin delilleri, ehl delilleri, O Allah göktedir diyenlere reddiyeler, işi gücü bütün dünya bu hususta bundan feyz alır, ilim alır. Bu mübarek Cuma akşamı geliyor, benim misafirimdir inşallah. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin yanında kalacak, Efendimiz misafiridir. Salı akşamı, buraya geleceğiz, bu salı, önümüzdeki salı, aşağıdan yukarı hep açacağız. İsteyenler gelsin mübareği görsünler, mülakat yapacağız. Yani ben Arapça sorular soracağım Bu reddiyeler hususunda görüşlerini İşte İmam-ı Azam Türkçe Kur'an okunur diyormuş diyor ya şimdi Bunların hepsini soracağız ona bakalım şimdi Ağızdan cevap alırsınız Dünyadaki en büyük alimler Ama ben öyle ayrancının şahidi şiracı kabilinden bir adam değilim Şimdi bunlar ne yapar? Laz hocanın biri şimdi bir hocayı met ediyor Met etti met etti met etti bundan büyük alim yok şöyle yok böyle yok falan Millet Allah Allah falan derken, biraz da penten okusaydı dedi, daha da büyük alim olacaktı dedi. Şimdi ben o kabilden bir adam değilim, hokkabaz değilim ben. Bu Muhammed Avvame böyle bir alimdir, hadiste otoritedir diyorsan, o odur yani. Böyle, şimdi bunlar televizyonlarda çıkarıyor. Eser Nuri çıkarıyor şimdi bu alakını, bir de Yunus Vehbi Yavuz'u çıkarıyor. Çıkardığı adamlar kimler? Özel. Evvela adamı bir met ediyor. Hanefi fıkında diyor bu adam otoritedir. Benden de ileridir. O senden ileriyse anla ne kadar gitmiş. <gülüyor> Raydan. Bu diyor benden de ileridir bunu dinleyin. Bu sefer o bir başlıyor. Bu Hazreti Muaviye'ye efendim şöyle diyor böyle diyorken o kalkıyor ne yapıyor? O da diyor ki ondan sonra bırak diyor sapık şudur budur yani ondan ileri hakikaten yani. Bunun demediğini o diyebilecek. Onun için onu öne çıkarıyor. Biz öyle mi yapıyoruz? Haşa. Biz diyorsak ki bu İslam aleminde hadiste otoritedir. Bu budur. İnşallah salı gün bekliyoruz. Hem kendisini görün. Nur böyle parlar. Ha bu ışıklar sönük kalır. Nur. Çok nurlu bir zattır. İnşallah. Bakalım Efendi Hazretimizin yanında da toplanacağız, edeceğiz. Görüşmeler olacak. Ona göre biz buraya döneceğiz. Salı akşamında. Daha iyi dinlersiniz işte. En sağlam, alimler veli değilse Allah'ın velisi yok diyor İmam-ı Azam ile İmam-ı Şafii. Yani bunlar velidir. Bunlar velidir, Allah dostlarındandır. İnşallah rahman Rabbimiz efendim, e, lütfeder. Türkiye'ye ilk geliyor, hiç Medine'den çıkmıyordu ki orada öleyim diye. Fakat şimdi istihare uygun gelmiş eli Sünnet'e hizmet diye dünya bütün çağırıyor onu. O yaşta gelecek hasta, şeker hastası. Efendim inşallah bu hizmet olur. Şimdi ne yapacağız? Ne demek istiyorum? Biz ehl Sünnet alimleri sadece biziz, bizi dinleyin demiyoruz. Gelecek soracağız, cevaplarını alacağız. Biz size çeviri yapacağız. İnşallah istifade işte edersiniz. Evet. Şimdi dersimiz neydi dedik? 54 farz şerhidi. Beşinci farzı da okuyalım. Bu kısadır. Siz dediniz ki gusül demedin dediniz. Anlatmamışız. Şimdi gusül. 54 farzın beşincisi neymiş? Cünüp olduğu zaman gusül almak farz mı? Farz. Nereden çıktı farz? Ayet var. Estaizu <gülüyor> ben. Eğer siz cünüp olursanız ne yapın? <gülüyor> Tertemiz olun. Tertemiz olun ne demek? İğne ucu kadar kuru yer bırakmadan her yeri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 Her kılın dibi tıkanıyormuş. <gülüyor> Yıkanınca ancak açılıyor. Vücut nefes alıyor. Yani tabii bu hikmetleri arama bir üzüm yok da bulurlarsa memnun oluruz. Fakat biz hikmet aramıyoruz. Biz hükme bakıyoruz. Bize emirle verildi böyle yapacaksın. Bedeninizi yıkayın buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Peki burada şimdi ne lazım? İnsan ne zaman cünüp olur? Bunu bilmesi lazım. Öyle mi? Bunun için abdest lisalesi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 Ondan sonra her su geldiğinde yıkanıyor, yıkanıyor. Tabi hocaya Su parası fazla gelince ne lan bu falan? Ne işte yıkanıyorum ben, Niye yıkanıyorsun oğlum Uşam. Ondan sonra şöyle oldu mu yıkanıyor, yıkanıyor mu? Yıkanıyor öyle ya, ne lazım? Abdest yeter. Yani Anlamayınca devamlı yıkan. Bu sefer yıkana yıkana adam derileri çeker yani. Evet. Öyle değil. Atılgan su, şevetle gelirse Gusül gerekiyor.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 Şimdi tabii buradaki sırayla o şeye bakılmıyor. Hasani Basri Hazretleri'nin rivati üzere bu kitap tertip etmiştir. Bu 54 farz şer'i bu kitap. Burada 54 farzı bulursunuz hepsini. Ama tabii teferruatı fıkıhtadır. Bu sana farzı söyler, hangi ayetten çıktı? Delilini söyler. Fıkıh şart. Tüm mesela o kadar soru cevap yapıyoruz. Hiç neler öğreniyorsunuz değil mi? Dinliyor musunuz? E ne meseleler çıkmıyor? Mu?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 o bakımdan o soru cevabı nereye aldık radyoya aldık üç saat beş saat isteyen uyusun isteyen dinlesin <gülüyor> ama ne kadar lazım meseleler değil mi hiç bilinmedik işler mesela soru diyor cünüp oldun atılgan su geldi ondan sonra ya idrar yapacağın yıkanmadan ya da bir miktar uyuyacaksın hareket yapacağın falan akıntının tamamını dışarı atacaksın atmadın gittin hemen gusle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 Bozuldu. Sen de ne zannettin? Abdestin bozuldu zannettin tabi. Gusülsüz namaz kıldın. Ne olacak şimdi? Ben ya, kardeşim bunlar hayat meselesi Kabirde bütün mesele bunlardan. Evvelüm Aleyhisselam, ilk sorgu namazdan, ilk sorgu taharetten. Kabir azabının toptanı, bu idrardan şundan bundan sakınmamaktan. Tahareti bozmaktan kabir azabının ahmesi. Hadis böyle söylüyor.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 hakka bu da hadisi kutsi Allah tarafından naklediyor. Üç şey vardır. Bunları koruyan benim gerçekten dostumdur. Ve men bu üç şeyi zayeden terk eden fevadiye benim hakiki düşmanımdır. Nedir bu şey? As-salatu fi alaniye. Namaza devam edecek. İnsanların gördüğü yerde de devam edecek, gizli yerde de devam edecek. Beni gören varsa kılıyor, görmeyince kılmıyor. Bu munafıklıktır. Allah'ı hafife almaktır. Görünen görünmeyen nerede olursa olsun namaz bırakılmayacak. Kayanın dibinde kalsan kılacaksın. Havanın yukarısında uçağında olsan nerede olsak kılacaksın. Bu namazı zayi eden benim düşmanımdır diyor. Namazı koruyan benim dostumdur diyor. Vasam fisrid alani. Görünen görünmeyen herhalde oruç. Ramazan-ı Şerif'te kimse görse de millet görmüyor yiyorsun. Sonra millet görüyor oruçluyum numaralar namaz. Orucu kim korursa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 Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ıhtesele minel cenabeti kânelev minel ecri kenne mâ tekarrab eylellâhi bi cemî'it da'ati. Allah Allah. Adam keyfini tatmin ediyor. Helalından tabii. Keyfi yerine geldikten sonra ne gerekiyor? Şükür için. Bir de tabii zahiri demin dediğim gibi tıbbi meseleler de var. Onları, hepsini anlayamayız. Gusül gerekiyor. Gusül yapınca ne oluyor? Sevap gerekiyor.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 Fil cennet. Cennette bir ağaçtır. Miraç Geziz İbrahim Aleyhisselam Resulullah'a ne söyledi? Ekrib ümmeteke selam, Ümmetine benden selam söyle. Ekbirüm ennel cennete kıyan. Cennet kupkuru arazidir. Başını çıkaran bir ot yok. Ne yapsınlar? Ağaçlandırsınlar. Venne <gülüyor> hirasa. Cennetin ağacı nedir? ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. <gülüyor> Adam bir tesbih namazı kılsa 300 ağaç. Allah Allah. Nasıl ağaç biliyor musun? Öyle senin gibi. Tırışkadan ağaçlar diyebilirim.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 İslam'da ne kadar ibadet var hepsini bir anda yaparak Allah'a yaklaşmış olur diyor. Bir gusül o kadar sevap getirir Veberi eminen nifak münafıklıktan kurtulur <gülüyor> Allah katında sıttıklardan yazılır diyor. Guslün çok şeyi var Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız inşallah Ne diyor Şakit-i Belhi Hazretleri İğsil kalbeke bil hüzni Kalbi üzüntüyle yıka Kalp nasıl yıkanırmış? Ne demek üzüntü? Yani çok keyifli ve neşeli olmak iyi değil. Adamın, Efendi Hazretleri de, keyif girdi bunun kafasına. Kafana keyif girdi mi artık? Ne yapacağım belli değil. El-Huznu ve buyurdu Resulullah. Üzüntü benim en büyük yoldaşımdır. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muttevasılı huzni daimel fikir. Resulullah nasıldı? Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Tamam. Üzüntü kalbi yıkar. Sevinç kalbi öldürür.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 Zelzele de, işte Hamideş'te onları... Yani hep böyle üzüntülü şeyler. Ama şimdi bütün milletin derdi ne? Ya hiç üzülmeyin, çok yaşarsınız. Ya üzüntü... Bu ayrı bir şey. Bu Din derdi bu. <gülüyor> Dilini neyle yıka? Zikirle yıka. Ne demek işte? Allah, La ilahe illallah. Bütün bunlar dili yıkar. Ne gibi? Kema teksilü bedeneke bilma. Bedenini suyla yıkadığın gibi.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 Cübbeli Ahmet Hoca TV'den görüntülü olarak mübarek mülakat verilecek. Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılacak. Efendim. Çarşamba günleri Lale Gül Efendi'den soru cevap yapıyoruz ya. Biraz ayağımı mayağımı uzatıyordum diye ama baktım olmuyor. Görüntülü verilecek. İnternetten 3 saat, 4 saat yaptığım soru cevap görüntülü verilecek. Saat 9'da başlanacak Rahman. Evet. 0546 370 2020 20. bu numaradan da bütün sohbetler dinlenebilecek artık isteyenler için herkesin keyfi bilin. Pazar gün şifa Şerif dersi var. Bu pazar ikindide şifa Şerif dersi var. İnşallah internetten de veriliyor zaten ikindi namazın takiben o derste yapılacak. Bu sabah namazında inşallah burada olacağız. Secde Suresi ile İnsan Suresi okunmak sünnettir. Bu sünnet terk edildi diye Üzülüyorum. Ben de artık geliyorum inşallah. Namazı kıldırıp tefsire çıkacağım. Altı buçukta durulacak. Ölmüş sünnetimi diriltene yüz şey sevabı var buyuruluyor. Efendimiz o surelerle kıldırırdı. Onlarla kılacağız. İnşallah Allahurrahman. Şimdi kardeşler şurayı da dinleyin. Ali Hoçafçı kardeşimiz, Ehli Sünnet uğraştı. Hüseyin Avni Hoca gibilerinden de yardım aldı. Tevessül yani yüzü su hürmetine istemek Evliyaullah. Allah, Rıza Demircan ne diyor? Nedir bu kabirlere gidiyorsunuz? Bu türbeler nedir bu türbeler? Peygamber görse türbesine kızardı diyor. Yeşil kubbeye kızardı. <gülüyor> Yahu ne adamlar bunlar ya. Rabıta. Allah'a düşünmek. Teberrük. Bereketlenmek artığından cübbesini giyerek mübareklerin. Şefaat. Dünyada ahirette kurdurmak. istigase Onlardan himmet istemek. Ölüler işitir mi? Tesbice, bu gibi konularda bu selefi ve görüşü ile tasavvuf elinin görüşleri hakkında bir kitap yazmış onların delilleri bunların delilleri hadislerle beraber kaynaklarla yazmıştır bu da yukarıda arifan yayın önünde bulursunuz ben ona söz verdim beni de mahcup etmeyin bu kitap okunsun inşallah o kardeşimiz de el sünnet dertlisidir buna hizmet etti siz de okursanız ilim sahibi olabilirsiniz şu anda tek istediğimiz sizden nedir Kasr Arifan dergi geçen hafta yetersiz olmuş Herhalde isteyenler olmuş az gelmiş matbaadan yetişmemişti şu anda var inşallah mesela burada okuyacaksınız Efendi Hazretlerimizin ziyaretleri vesaire görüntülerine bakarsınız Mustafa İslamoğlu iman şartlarından birini inkar ediyor Kaderi inanılması gerekli görmüyor Onun için bu yazıyı delilleriyle mutlaka okursunuz Kadir Mısıroğlu Kıymetli tarihçi Kafirin kalp gözü kördür yazısıyla buraya dahil olmuş Enver Baytan Hoca ehli sünnet bir halimdir. Hasan Basriler'den okumuş. 80-90 yaşına, 90'a yakın. Onun bir röportajı var, okursunuz. İnşallah Rahman, Sizden Allah rızası için yardım istiyoruz. Borçlar falan bitsin. Bu hizmet artsın. İnşallah şimdi bütün bayilere girdi. Enti girdi. Bu dergi her yere ulaşması lazım. Bak dün aradılar Antalya'dan bize ulaşmadı. Bunlar için imkanlar lazım geliyor. Bundan dolayı da sizden yardım istiyoruz. Yardımınız ne olacak? El i Sünnet'in bu reddiyeleri daha artsın. Şimdi bak bu kadar hoca efendiler getirilecek. Önümüzde bir alimler, sempozyum toplantılar yapılacak. Bütün dünya çapından 5-10 alim getirilecek. Bunlar hepsi imkana bağlı şeyler. Bir salon tutma hakikaten 20 milyar istiyor. Kardeşim. Onun için bu dergiyi şahlandıracağız inşallah. Bu diğer faaliyetleri ne yapacak? Önüne geçecek, arkadan çekecek inşallah. Biz size bir şey diyorsak Allah rızası için söylüyoruz. Bu hizmetin yürümesini artmasını istiyorsanız Yayılmasını istiyorsanız Birer ikişer üçer mutlaka alalım Dağıtalım yayalım E bayağı insanlar e, Efendim artık duymaya başladılar Meraklanmaya başladılar Allah Teala her yere ulaştırsın Ulaştığı yerleri de hidayete ulaştırsın İnşallah rahman Amin Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in Allah ﷻ minnaseluk al-janna, nayudu bıkmın al-nar. Allah ﷻ minnaseluk al-rlaak ve al-janna, nayudu bıkmı sḫukuk ve al-nar. Allah ﷻ minnaseluk al-janna, ma qarribi lhamın qaulu muamel, nayudu bıkmın al-nar. Ma qarribi muamel. Amin. Allah ﷻ minnaselukum ﷺ. Nayudu bıkmın şerı müstehadı Muhammed. Salla Allah ﷻ. Nayudu bıkmın şerı müstehadı ﷺ. Muhammed. Ve Amin Allahumma. Allah. ve sellim. Ve barik. Barik. Ala seyidina Muhammedin nebiyil ummi. Muhammedin nebiyil. El habibil alil El Ve ala ali ve sahbi. Ya Rabbi hepimizi buradan af olarak çıkmaya muvaffak eleyip bu kardeşlerim dünya ahireti ne hayırlı muratları varsa okunan ayet, hadisler hürmetine hepsi muradına erdir Ya Rabbi. Kalbimizdeki dertleri, ağırlıkları kaldır Ya Rabbi. Şu dinini doğru anlat, doğru yaşattır Ya Rabbi. Allah'ım gusülle, abdestle sana kavuştur Ya Rabbi. Son kelimelerimizi kelime-i ve kelime-i şehadet eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhamdülü. Bunu kolay eyle dilimize Ya Rabbel Alem. Merhum Mehmet Algül vefat etmiş. Diğer geçmişlerimizin, asker polislerimizin, şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hediyelerimizi ruhlerine ihsal eyle. Amin. Amin diyenleri haramdan azat sünneti bizim zamanımızda parlat ya Rabbi. Eli ehl ya bu reformistleri çöker ya Rabbi. Senin adetlerini, hadisleri, Habibinin sözlerini inkar edenlerin Sözlerini geçerli kılma ya Rabbi. Amin. Bizim ehli sünnetin görüşlerini her yere geçerli kıl ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimize bu hizmette yardımcı eyle. Amin. Amin ya Rabbi. Dünya ahiretlerini hepimizi mamur eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın için. Mübarek cuma gecesi kainatın efendisine arz olunmak üzere buyurun. As-salatu vesselam aleyke ya Resulallah As salatu vesselam aleyke ya Habiballah As salatu vesselam Aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun ve selamun alel mursaleen velhamdülillahi rabbil alemin amin ila şerefi ruhuna sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sellem şahir en batin an batin müşrivil ve en batin al hadirine